Hey dostum olayı duydun mu? Hangi olayı? Ha! Bütün galaksi ve dead star duydu sen daha duymadın mı? Ha? şu elçinin öldürülmesiyle ilgili söylentiden mi bahsediyorsun yoksa? Evet dostum tabi bassın bastın. demek Vedur bu yüzden bu aralar bu kadar sinirli. Gerçi Vedur'un sinirli olmadığı da bir zaman yok o da ayrı. Evet dostum bu aralar gereğinden fazla sinirli ve de üzgün. Derdi nedir anlamadım. Bütün hıncını bizlerden çıkarıyor. Evet. Hatta bu aralar o kadar çok trooper öldürüyor ki. İmparator Death Star'da yakında yeterince asker kalmamasından endişe ediyor. Umarım sıra bize gelmez. Çünkü sinirli bir anında onun değil yanında 3 milyar ışık yılı uzağında olmak bile isteyeceğim en son şey değildir. Ah bu o galiba geliyor. Şşş sessiz olalım o zaman. Savaşlar.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars Podcast yayını Galaksinin Sesinin 5. bölümüne yani Temmuz yayınına hoş geldiniz. Bu ayki yayının haberlerinde bendeniz Darth Pyros ve fanart yorumlamalarında Rebels Soul Variant sizlerle beraber olacak. Ancak fark ettiğiniz gibi sevgili yayın arkadaşım Jaina yaz tatilinde olduğundan bu ay haber sunumlarında sizlerle baş başa olacağım. Görüyorsunuz sıcak havaların ülkemizi tatüine çevirdiği bugünlerde yaz, kış, tatil demeden sizlerle bir aradayım. Hazır Ceyna yokken onun yerine yeni birini mi işe alsak acaba? Ee, siz ne dersiniz Lordum? Tabii ya, o gezip dolaşsın. Biz burada kayıt yapmak için kafa patlatalım. Ne hala? Give in to your anger. Evet. Onun yerini başkasıyla doldurmakla kalmayıp bir de havuz başında içtiği kokteylin içine böcek atmalıyım. Your hate has made you powerful. Tamam tamam. Sadece şaka yapıyorum. Bunlar karanlık tarafın baştan çıkarıcı etkileri. Elbette Jaina'nın yerini başkası dolduramaz. Ayrıca dostlara ihanet etmekte yakışık almaz. Sürbiyat. So, Hey, Jayne giderse bu yayını benimle kim sunacak Palpatine? Sen mi? Sesin biraz hırıltılı geliyor. Ee, ne bileyim, nane şekeri falan denemelisin. Bu arada yayın öncesinde söylediğin gibi şimdi Star Wars dünyasından en güncel haberlere geçiyoruz. Aa, neredeyse unutuyordum. Ee, haberleri aktarmadan önce hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konudan söz edeyim. Ee, bu ay Dreamers Hobby Shop sponsorluğunda bir yarışma düzenliyoruz ve bu yayını dinlemekte olan bir şanslı kişi 30 cm boyunda ve 180 YTL değerinde devasa bir Darth Vader heykeli kazanacak. Oh, impressive. Heykelin üreticisini merak edenler için belirtelim. Daha önceki yayınlarımızda koleksiyon haberlerini verdiğimiz bu firma Japonya kökenli Kotobukiya firması. Yarışmanın kurallarına değinecek olursak, bu yayın içerisinde 3 soru soracağım. Ee, bu 3 sorunun da doğru yanıtlarını bize ilk gönderen kişi armağanı kazanacak. Bu yüzden yayına çok dikkatli dinlemenizde fayda var. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu da şu, cevaplarınızla birlikte yıldızsavaşları.com forumlarına kayıtlı olan kullanıcı adınız ve e-mail adresinizde belirtmelisiniz. Aksi takdirde gönderdiğiniz cevap geçersiz sayılacak. Cevaplarınızı göndermeniz gereken e-mail adresi ise yarışma.yıldızsavaşları.com Tekrarlıyorum, yarışma.yıldızsavaşları.com Şayet bu detaylara yazılı olarak ihtiyaç duyarsanız, ana sayfamızdaki duyurudan detaylara ulaşabilirsiniz. Bu ay Star Wars dünyasında bazı çok önemli gelişmeler meydana geldi ve bunlardan en dikkat çekicisi de Türk hayranları ilgilendiriyor. Dünyanın en büyük Star Wars forumu olarak kabul edilen ve her ülke için ayrı forum alanları tahsis eden TheForce.net sitesi nihayet yıldızsavaşları.com'un girişimi sonucunda Türkiye için özel bir forum bölümü açmış bulunuyor. Hayranlar tarafından yıllardır gerçekleşmesi beklenen bu olay Türkiye'de olduğu kadar yurt dışındaki hayranlar arasında da sevinç yarattı. Son derece sıcak bir karşılama gerçekleştirildi ve karşılıklı dostluk mesajları gönderildi. Türk hayranların dünyadaki diğer hayranlara ulaşması adına bu çok önemli olayda sizin de yer almanızı tavsiye ediyoruz. İlgili form alanı ana sayfamızdaki haber aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İngilizcenin yanı sıra Türkçe konuşulabildiğini de belirtelim. Ve şimdi geçiyoruz başka bir önemli habere. Bildiğiniz gibi Star Wars'un 30. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamaların Avrupa ayağı 13-15 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de Celebration Europe adı altında gerçekleştirilecek. Hatta siz bu yayını dinlediğiniz sırada kutlamalar sona ermek üzere olacak. Kutlamaların başlamasına çok kısa bir süre kalmışken bazı önemli isimler bu toplantıya katılacaklarını duyurdular. Bunlar arasında Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, I'm İmparator Palpatine'i canlandıran Ian McDiarmid, ve C-3PO'yu canlandıran Anthony Daniels bulunuyor. C-3PO, Human Relations. Toplantıya katılan ünlülerin listesi uzayıp gidiyor. Bunları sitemizin özel Celebration Europe sayfasında görebilirsiniz. Ayrıca forumlarımızdan Cybernik ve Bip Fortunanik'li arkadaşlarımız kutlamalara katılacaklar. Onlardan fotoğraflar ve videolar geldikçe bunları en kısa sürede yayınlamaya çalışacağız. Sıradaki haberimize geçmeden önce Dreamer sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın ilk sorusunu soruyorum. Lütfen dikkat. Dreamers Hobby Shop İstanbul'un hangi semtinde yer almaktadır? Tekrarlıyorum, Dreamers Hobby Shop İstanbul'un hangi semtinde yer almaktadır? Eğer doğru cevabı biliyorsanız bunu bir kenara not alıyorsunuz ve geriye kalan diğer iki sorunun cevapları ile birlikte bize mail diyorsunuz. Sıradaki haberimiz genişletilmiş evrenden. 2006'da yayınlanan ve Darth Bane'in usta ve çırak kuralını getirmesini anlatan Darth Bane Path of Destruction adlı kitabın devamı yolda. 29 Aralık 2007'de piyasaya sürülmesi düşünülen kitabın içeriği hakkında şu an pek fazla detay bulunmasa da Darth Bane'in gizemli kimliği hakkında daha fazla ipucu vereceği şüphesiz. Ve geçiyoruz artık podcast haberlerimizin demirbaşlarından biri haline gelen Knights nice of the Force genişleme paketine. Sanıyoruz artık bu paketin ne olduğunu bilmeyen duymayan kalmamıştır. Geçtiğimiz ay Intel Game oyun fuarında lansmanının gerçekleştirilmesinin ardından oyunun yayınlanacağı yapımcısı Osman Günyaz tarafından duyurulmuştu. Ancak Osman Günyaz son anda bir karar değişikliği yaparak oyunun sadece bir koşul ile yayınlanacağını bildirdi. Hazırladığı video 500 bin kere izlenirse. Peki bu videonun içeriği neydi? Bu videoda Osman Günyaz öncelikle kendini tanıtıyor ve ardından izleyenleri İstanbul'dan görüntülerle baş başa bırakıyordu. Videonun sonunda ise Knights of the Force'un yapımında görev alanların isimlerinin bir listesi bulunuyor. Bu şart ile Osman dünyas hem İstanbul'u dünyaya tanıtmayı amaçlamış hem de kendisine yardım edenlere teşekkür etmek istemiş. Bize sorarsanız bu gerçekten çok hoş bir fikir ve kendisini destekledik zaten. Hedef rakama ulaşılması sadece 3 gün sürdü. Sözü fazla uzatmayalım. Knights of the Force birer GBtan oluşan 2 paket halinde download edilebilecek. Ancak downloadların ne zaman hazır olacağı şu an için bilinmiyor. Oyun dünyasından vereceğimiz son haber ise çok taze. Amerika'da her yıl düzenlenen ve oyun dünyasının nabzının attığı E3 oyun fuarında LucasArts'ın son gözdesi Force Unleashed'ten yeni bir video yayınlandı. Oyun içi görüntülerden oluşan ve şu meşhur Star Destroyer düşürme sahnesini de gözler önüne seren video, her ne kadar YouTube'a düştüyse de birkaç saat içinde LucasArts tarafından kaldırıldı. Videoyu izlemek için birkaç gün daha beklemeniz gerekebilir. Geçen ay bahsettiğimiz gibi podcast yayınımıza artık sizlerden gelen mesajları da dahil ediyoruz. Bu ayki yayınımız için Elite Saber'dan bir kayıt aldık. Şimdi Elite Saber'ı dinliyoruz. Merhabalar ben İlker. Forumdan bildiğiniz ismim ne? Elite Saber. Bu ayki benim benimle bir kelamım olacak. Diğer forumların aksine düzgün Türkçe kullanımıyla, çeviri ekibiyle ve hoşgörülü moderasyonla falan harika bir oluşum Yıldız Son 3 aydır da sesli olarak bize ulaşıyor. Bu ayda da podcast'te forum anlayışını getirip bizim yıllarımızı dinliyor. İşte buna daha ne olsun diyorum. Teşekkürler Yıldız Savaşları.com bir de son olarak öylesine terdök açık arkadaşlara başarılar diliyorum, forma halinde selam ediyorum, daha uzatmıyorum. Güç sizinle olsun. Evet, eğer siz de yayınımıza dahil olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kayıtlı ses dosyasını bize mail aracılığıyla ulaştırmak. Gönderi yapacağınız adres ise info at nokta We would be honored if you would join us. Koleksiyon dünyasından haberlere geçmeden önce bu ayki yarışmamızın sponsoru olan Dreamers'tan söz edelim. Dreamers, çizgi roman, dvd, sinema, poster ve figürlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir mağaza. Şu ana kadar yayınlarımızda söz ettiğimiz her firmadan ürünleri bulabiliyorsunuz. Sideshow'dan tutun da Master Replicas'a kadar çıkmış ve çıkacak olan ürünler seçenekler arasında bulunuyor. Ayrıca özel olarak getirtmek istediğiniz bir şey varsa bunu da buradan sipariş etme şansına sahipsiniz. Son olarak eğer ki FX ışın kılıcı almaya niyetliyseniz Dreamers'ı mutlaka ziyaret edin çünkü çeşitli internet alışveriş sitelerini aklınızdan bile geçirmeye gerek bıraktırmayacak kadar uygun fiyatlar bulacaksınız. Dreamers'ın adresini şu an belirtmeyeceğiz tabi çünkü sorduğumuz ilk soru bununla ilgiliydi. Pekala şimdi farklı firmalardan gelen yeni ürün haberlerine geçelim. Geçen ay Celebration 4'te yeni ürünlerin büyük kısmı zaten duyurulmuştu. Bu ay onlar hakkında biraz daha bilgi edindik. Hasbro ile başlayalım. Celebration 4'te çıkaracağı araçları duyuran Hasbro, bu ay Interceptor aracı ile ilgili geniş bilgi ve fotoğraflar yayınladı. Daha önce üretilmiş olan TIE Interceptor'un aksine bu araç 181. filonun kızıl şeritlerini kanatlarında taşıyacak. Ayrıca paketin içinde bir de pilot figürü bulunuyor. Hazır lafı geçmişken Hasbro Intertoy ile de size bazı sürprizlerimiz olabilir, gözünüz ve kulağınız bizde olsun. Artık yolun sonuna yaklaşan Master Replicas firmasıyla devam edelim. Bu yılın sonunda Star Wars lisansını sona erdireceğini duyuran Master Replicas son bir ışın kılıcı piyasaya sürdü. Üstelik genişletilmiş evrenden bir ışın kılıcı. 750 adetle limitli olan Maragite ışın kılıcı çıktığının ertesi günü tükendi. Master Replicas'ın çıkardığı son miğferde bir Shadow Trooper oldu. Çıkardığı 12 inçlik figürlerle sürekli gündemde kalmayı başaran Salchow ise bu kez çok ilginç bir ürün sundu. Yine 12 inç serisinden olan bu figür hologram bir Darth Sidious biçiminde. Ancak bunu ilginç kılan şey figürün alt kısmındaki kaidesinde bulunan ışıklandırma. Böylelikle zaten saydam olan bu figür karanlık ortamlarda altından aydınlatıldığında gerçek bir hologram görüntüsü veriyor. San Diego Comic Con'a özel olan bu figürün fiyatı 40 dolar. Bahsedeceğimiz son firma ise Gentle Giant. Çizgi filmimiz altları olan Customs serisini tanıtan Gentle Giant, bu ay yine bu seriden TIE pilotu ürününü göreceğe çıkardı. Sıradışı bir seriye olan Customs'ın sevimli göründüğünü de söyleyebiliriz. Koleksiyon dünyasından haberlerin sonuna gelmişken aynı zamanda yarışmamızın ikinci sorusuna geliyor sıra. Kalem ve kağıtlarınızı hazır tutun. İşte ikinci sorumuz. Bu ay armağan olarak vereceğimiz Kotobukiya Darth Vader heykelinin boyu kaç santimetredir? Tekrar ediyorum. Bu ay Arman olarak vereceğimiz Kotobuki'ya Dart Vader heykayının boyu kaç santimetredir? Çok kolay bir soru. Yayının başını dikkatlice dinlediyseniz zaten cevabı hemen aklınıza gelecektir. Ve şimdi bu ayki fanart ve fan hikayesi yorumlamalarını almak üzere mikrofonu Rebosol Valent'a çeviriyoruz. Söz sende Rebosol. Teşekkürler Pyros. Ha bu arada Jaina'nın kokteyline benim için de bir böcek atmayı ihmal etme. Evet... Bu ayda formumuzun karanlık köşelerinde gizli kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Ve bunun için seçtiğimiz kişi de içinde bol bol aksiyon bulunan ve kara kalem çalışmalarını tercih eden Dart Kalek. Jedi, Sith ve ışın kılıcı dövüşlerini çizimlerinden eksik etmeyen Dart Kalek'in çalışmalarında zamanla daha iyiye gittiği görülüyor gerçekten. Özellikle galerisinde başlarda sergilediği Kyga'nın benzeri Jedi favorilerim arasında. Ve ayrıca Kali'nin çalışmalarında hayran kaldığım en önemli şey ise... ...bütün eserlerinde yüz çizimlerini gerçekten çok üstün ve mükemmel bir şekilde yapması. Belli bir tarzı var gerçekten ve bu yüz çizimlerine çok bariz bir şekilde yansıyor. Gölge ve tonlamalarda da kendini geliştirdiği apaçık belli olan da artık Kali'nin yeni çalışmalarını merakla bekliyoruz. Ve şimdi... Bu ay inceleyeceğimiz fan hikayesi yazarına geliyor sıra. Yazdı çok sayıdaki ve ilginç tarzlardaki hikayeleriyle bu ay dikkatimize dark dark çekti. Dark dark zaman zaman yeni hikayelerini bizlerle paylaşmayı ihmal etmiyor ve dikkat çekici bu yeni hikayelerinden birisi de babası Asiler adına gizli görevler yapan ve aynı zamanda bu babası eski bir Jedi olan. NERJ adlı gencin babasıyla olan düşünsel bağlarını hatırlama çabası içerisindeyken, kafasındaki bu bulanıklıklar sırasında DERSEK adlı garip planlar içerisinde olan asi komutanla tanışmasıyla devam eden A Jedi's Empire adlı hikayesi gündemimizde bu ay. Hikaye daha önceki yorumlamış olduğum eserden farklı olarak sürükleyicilik veya aksiyonun dışında ağırlıklı olarak gizemli, bulanık ve okuyucuyu kendine yavaş yavaş Okudukça içine farkında olmadan çeken bir etkiye sahip. Gerçekten kasvetli bir atmosferi var. Bu eser kimi zaman Narc'ın babasıyla olan düşünsel hatırlama evreleriyle, kimi zamansa komutan Darcy'in garip işler içerisinde olduğunu hissettiren cümleleriyle merak duygusunu iyiden iyiye hat safhaya çıkararak bu kasvetli ve gizemli atmosferin okuyucunun içine işlemesine neden oluyor. Hikayenin ilerleyen kısmındaysa benim gibi genişletilmiş evrenle çok ilgisi olmayan kişilerin daha çok tanıdık olarak görebileceği iki kişiyi görüyoruz. İlki eski seride kötü tarafın ana karakteri olan ve benim de çok sevdiğim Darth Vader. Ve ikincisi ise yine karanlık tarafın karakterlerinden biri olarak ağırlığını seriye koyan İmparator Sidious. Özellikle Sidious'un söylemleri asi karşıtlığını ve... Onların kötü olduğunu vurgulaması yönünden bir asi olarak isyan duygularımın kabarmasına neden oluyor ve bu yüzden hikaye bana göre karanlık yanlı bir görüntü veriyor. Ayrıca hikayede Jaina Solo gibi dikkat çeken bir başka kadın kılıç kullanıcısı olan Mara Jade'i de görüyoruz. Eserin sonlarına doğru Vedder'ın Narc için verdiği değersiz sıfatını soyut anlamda bir yararsızlığa mı işaret ettiği yoksa Ustası Sidious gibi onda gücün o kadar da yoğun olduğuna inanmadığının mı düşündürülmek istendiğinin okuyucuya bırakılırcasını sonlanması da bu gizemli hikayenin gizlemini iyice arttırmasına neden oluyor kanımca ve devamını bekliyoruz. Sindirilebilir derecede temkinli ilerleyen bu hikaye bu kasvetli havasıyla ön plana çıkıyor ve bu ayki yorum gündemimize oturmuş bulunuyor. Dogun bunun gibi yeni eserlerle bu hikayelerini sürdürmesini umuyoruz. Şimdi söz tekrar sizde. Teşekkürler Rebosoğlu. Bu arada senin ve ÖSS'ye giren diğer herkesin iyi sonuçlar almış olmasını ve istedikleri yerleri kazanmalarını temenni ediyoruz. Fakat iyi bir tatil yapmayı da ihmal etmeyin. Örneğin düzenlenen yıldızsavaşları.com buluşmaları iyi vakit geçirmek açısından uygun bir alternatif olacaktır. Hazır konusu açılmışken bunu biraz detaylandıralım. Bu ayın başında yıldızsavaşları.com, Kadıköy'de bir toplantı düzenledi. Katılımın yüksek olduğu bu toplantı Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen hayranları bir araya getirdi ve tabii ki yine amansız ışın kılıcı duyarlılarına ev sahipliği yaptı. Toplantı ayrıca TheForce.net'te haber konusu oldu. Sanıyoruz bir sonraki toplantımız Ağustos ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek. Şayet Star Wars dolu bir gün geçirmek istiyorsanız her zaman davetlisiniz. Sanırım Darth Vader bu konuda bir şeyler söylemek istiyor. Join us Lordum bu biraz sert oldu galiba. Hayranları öldürmeye değil bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hele ki hayranlar faydalı işler çıkarıyorlarken. Bunun son günlerdeki en iyi örneği geçen ayı ayında duyurusunu yaptığımız magazin projesi. 80 sayfaya erişen ezici sayfa üstünlüğü ve bilindik databank verileri yerine gölgede kalmış yepyeni Star Wars konularını ele alan Türkiye'nin Intergalactic Star Wars magazini Yıldız Savaşları, Star Wars hayranlarının ortak gayreti sonucu nihayet yayında. Türk hayranların layık olduğu üstün içerik ve görsellik 3 ayda bir yayınlanacak olan dergimizde sizlerle buluşacak. Dergimizin ilk sayısı bugün itibariyle yayında ve ana sayfamızdaki link aracılığıyla indirilebilir. Huayka yayınımızı sonlandırmadan önce tahminimce herkesin beklediği üçüncü ve son soruyu sormanın zamanı geldi. Kotobukiya için kulağınızı dört açın işte son sorumuz. Yıldızsavaşları.com sitesi bu sene kaçıncı yaşını kutladı? Tekrar ediyorum. Yıldızsavaşları.com sitesi bu sene kaçıncı yaşını kutladı? Eğer bu üç sorunun da doğru cevabını biliyorsanız, tüm cevaplarınızı formumuza kayıtlı olan kullanıcı adı ve e-mail adresinizle birlikte yarışma.yıldızsavaşları.com adresine gönderiyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım, eğer cevaplarınızla birlikte kullanıcı adı ve e-mail adresinizi de göndermezseniz katılımınız geçersiz sayılacak. Kazanan kişi 1 Ağustos tarihinde sitemizden duyurulacak. Ve böylelikle Temmuz ayı yayınının da sonuna gelmiş olduk. Yaz olmasına rağmen nispeten hareketli bir ay oldu. Önümüzdeki ay meydana gelecek gelişmeleri de paylaşmak üzere sevgili Rebel Solvaliant, ben Dwight Pyros ve eğer tatilden zamanında dönerse sevgili Jaina burada olacağız. Ben Rebel Soul Valiant. ve ben Dark Pyros. Önümüzdeki ay görüşünceye dek. Güç olsun. olsun.